133. Bölüm Zeyd zor duruma düşmüştü. Adam, yaşına yakışır bir olgunlukla gelmiş, Efendimizin yüzüne baka baka, yeminini basmış ve mesele halledilmişti. Peki bu adam yemin ederken utanmamış, sıkılmamış mıydı? Yanında bu kadar adam varken... Ağzı köpüre köpüre söylediği sözleri yemin ede ede inkar ederken vicdanının sesini hiç duymamış mıydı? Amcası gelmiş, ''İşi karıştırdın, Fahri Kainat Efendimiz'i üzmekten, kızdırmaktan başka bir şey yapmadın. Üstelik kendi adını da yalancıya çıkardın. Kendine iftiracı dedirdin.'' diye onu azarlamıştı. Zeyt bir daha düşündü. Hafızasını tekrar tekrar yokladı. Getirdiği haber bir hayal değildi. Rüya değildi ama reddedilmesi mümkün olmayan bir hakikat daha varsa o da orada bulunanların hepsinin böyle bir şeyi açıkça söylemeleriydi. Henüz yetişmekte olan bir delikanlının karşısında yaşını başına almış bu kadar adam vardı. Bunların her biri İbnü Selül tarafından yemin edilerek söylenen sözün doğruluğuna şahitlik ediyorlardı. Artık Seyit nefes aldığını bilmeyecek duruma gelmişti. Perişan olmuş bir gönülle yürüyüp gidiyordu. Bu arada kulağına dokunan bir el onu kendine getirdi. Döndü. Karşısında Fahri Mürsel'in sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü, Efendimiz yakaladığı kulağı. Mükemmel bir kulakmış. Manasına takdirle okşadıktan sonra yürüdüğü gitti. Nebiler serverinin tek kelime söylemese bile gülümseyen bakışları zeyt için bir müjde oldu. Öyle ki Zeyd bu durumu yıllarca sonra anlatırken, ölümsüz bir dünyada yaşama müjdesi bile beni bu derece sevindirmezdi demişlerdi. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir yetişti. Resulullah Efendimiz sana neler söyledi? Bir şey söylemedi. Sadece kulağımı hafifçe çekti ve gülümsedi. Müjdeler olsun sana ey Zeyd. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir yürüyüp gitti. Zeyd ne müjdesi neler oluyor deme imkanını bulamadı. Onun ardından yetişen Hazreti Ömer de aynı soruyu sormuş, aynı sözü söylemişti. Zeyd artık üzülmeden yürüyordu. Boğulmak üzereyken kurtarılan ve rahatça nefes alan bir insan kadar rahatlamıştı. Nihayet sabah namazı kılındı seyyid Kainat Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra herkesin can kulağıyla dinlediği şu ayetleri okudu. Münafıklar sana geldikleri zaman şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah yine şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler. Ve bu yemine dayanarak Allah yolundan yüz çevirdiler. Onlar ne fena iş yapıyorlar. Bunun sebebi ise onlar iman ettiler. Sonra da inkar yolunu tuttular. Bunun sonucu olarak da onların kalplerine mühür basılmıştır. Artık onları anlamaz olmuşlardır. Sen o münafıkları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Ve konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Sanki onlar direk olmuş keresteler gibidirler. Asker arasında çıkan her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu sebeple onlardan sakın. Allah kahretsin onları. Ne fena çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dileği versin denildiği zaman başlarını bükerler ve görürsün ki kibir taslayarak yüz çevirirler. Onlar için mağfiret dilesen de mağfiret dilemesen de hakları da müsavidir. Allah o münafıkları asla bağışlamaz ve Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar öyle kimselerdir ki Resulullah'ın yanındakilere harcayıp yedirmeyin, ta ki dağılsınlar diyorlar. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Diyorlar ki, Medine'ye bir dönersek, kuvvet ve şerefi çok olan, zayıf ve düşük olanı oradan çıkaracaktır. Halbuki kuvvet ve üstünlük, Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmezler. Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana düşenlerdir. Sizden birine ölüm gelip de Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Halbuki Allah bir kimseyi Eceli geldiği zaman asla geciktirmez. Ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetler okunup bitirildiği zaman gözler Zeyd bin Erkam'ı buldu. Takdir dolu bakışlar ona yöneldi. Daha sonra i̇bn Selül nefretle dolup taşan bakışların hedefi oldu. Beyda adı verilen yerde bir mola verildi. Bir müddet dinlenildi. Tam yola çıkılacağı sıradaydı ki, elini boynuna götüren Hazreti Ayşe gerdanlığın bulunmadığını hayretle gördü. Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Sağa sola bakıldı, bulunamadı. Biri Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr olmak üzere iki kişi, Hazreti Ayşe'nin gittiği yerlere giderek aradılar, bulamadılar. Vakit ilerlemiş... ...yola çıkılamamıştı. Birkaç kişi Hz. Ebu Bekr'ip oldu. Görmez misin Ayşe'nin yaptığını? Resulullah Efendimiz'i ve bu kadar adamı yolda koydu. Susuz bir yerdeyiz. Yanımızda da suyumuz yok dediler. Hz. Ebu Bekir üzüldü. Kızdı. Yürüdü Hz. Ayşe'nin yanına. Gördüğü manzara hiç de arzu ettiği gibi değildi. Resulullah Efendimiz... Başını aşenin dizine koymuş, uyuyordu. Halbuki o, kızını yalnız başına bulmayı ve hakkından gelmeyi pek istiyordu. Bununla beraber geri dönmedi. ''Resulullah Efendimiz'i ve insanları susuz bir yerde hapsettin. Yanlarında su da yok. Beğendin mi yaptığını?'' Bunları fısıltı halinde söylüyor, söylerken de böğrüne darbeler indiriyordu. Hz. Aişe canı yanmasına rağmen Resulullah Efendimiz'i rahatsız etmemek için dişlerini sıkıyor, ses çıkartmıyor, kıpırdamamaya çalışıyordu. Sabah olmuş Peygamber Efendimiz uyanmışlardı. Bu arada gelen vahiy bir kolaylık getirmişti. Su bulamadığınız takdirde temiz toprakla teyemmüm edin. Ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah size güçlük dilemez. Fakat sizi tertemiz yapmayı ve üzerinize olan nimetini tamamlamayı murat eder. Ta ki şükredesiniz. Yanında suyu bulunmayan pek çok insan Resulullah Efendimizin tarifi üzere teyemmüm etti ve namazını kıldılar. Hüseyin bin Hudayr söylediği bir şiirle minnet duygularını dile getirdi. Ey Ebu Bekir ailesi! Bu sizin getirdiğiniz ilk bereket değil ki. Sizin vasıtanızla Allah'ın çok ikramına nail olduk diyorlardı. Bulunmasından ümit kesilen gerdanlığı artık günlerce arayacak değillerdi. Orduya yürüyüş emri verildiği zaman ayağa kaldırılan devenin altından gerdanlığın çıkması meseleyi halletmiş oluyordu. Yolculuk devam ediyordu. Bir konak yerinde Hz. Ayşe taht revandan indi, ihtiyacını gidermek üzere ordudan uzaklaştı. İşini bitirip dönerken gerdanlığın yine bulunmadığını gördüğü zaman üzüldü. Emanet olmasaydı, ''Adam sende, bir gerdanlık değil mi?'' demesini becerecekti. Dönüşünde ablasından özür dilese, kaybolduğunu söylese de olacaktı. Nihayet Yemen işi bir boncuk gerdanlık için ablası onu kıracak değildi. Ne var ki, diğer tarafta da emanete riayet söz konusuydu. Emanet olarak aldığı bir eşyaya önem vermemek, dikkat etmemek vardı. Halbuki Nebi Ekrem Efendimiz münafığın alameti üçtür. Konuşsa yalan söyler, vatesse sözünden döner, verilen emanete hıyanet eder buyurmuşlardı. Ortada emanete hıyanet yoktu. Ama önem vermemekte iyi bir iş sayılamazdı. Bu düşüncelerle döndü. Gittiği yerleri dikkatle aradı, taradı. Nihayet gözleri sevinçle parladı. Eğildi. Aldı yerden, boynuna taktı ve ordunun bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Fakat çok geç kalmış. Ordu gitmişti. Çok hafif olduğu için kaldırılan ve devenin üzerine yerleştirilen taht revanda bulunup bulunmadığı fark edilmemişti. Arkalarından koşup yetişemezdi. Benim taht revanda bulunmadığımı anladıkları zaman dönüp gelirler diyerek bulunduğu yere yattı ve kısa zaman sonra uyudu. ihtiyacını gidermek üzere ayrılan sadece Hazreti Ayşe değildi. Safvan bin Muattal da aynı maksatla uzaklaşmış, döndüğü zaman ordunun bulunduğu yerde yatmakta olan bir kadından başka bir şey görememişti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yüksek sesle okunan bu ayet uyu uyandırdı. Safvan Hazreti Ayşe'yi tanıdı. Ne yapıyorsun burada ey Ayşe dedi. Cevap alamadı. Bu soruya karşılık Hazreti Ayşe yüzünü örtmekle yetindi. O zaman Safan çöktürdü devesini. İndi ve birkaç adımla uzaklaştı, arkasını döndü. Deveye bin ey Ayşe. Bindi. Safan geldi ve deveyi kaldırdı. Yularından tuttu ve orduya yetişmek üzere süratle ilerlemeye başladı. Biri taraftan orduya mola verildi. Tahterevan indirilip de Hazreti Ayşe'nin bulunmadığı anlaşılınca telaşa düşülmüş, fakat kısa bir zaman sonra Safvanın yedeğinde getirdiği devenin üzerinde bulunduğunu görünce heyecanlar yatışmıştı. Orduya ulaşıldığı zaman Hazreti Ayşe olanları anlatmış ve mesele orada kapanmıştı. Artık yolculuk sona ermiş sayılırdı. Yarım saate kalmaz şehre girilirdi. Bu sırada İbn-i Selül'ün oğlu Abdullah'ın kılıcını sıyırarak yolun kenarında durduğu görüldü. Geçenler onun bu haline bir mana veremiyor, bakıp geçiyorlardı. Nihayet Abdullah kılıcını biraz daha kaldırdı ve ''Dur bakalım'' dedi. İbn-i Selül durdu. Önce elini gözlerine götürdü, kovuşturdu. ''Neler oluyor anlatır mısın bana oğlum?'' Medine'ye varınca şerefli olanın şerefsiz olanı sürüp çıkartacağını söylemişsin. Şimdi burada şerefin seyyid Enbiya Efendimiz'e şerefsizliğin de sana ait olduğunu açıkça söyleyeceksin. Söylemezsem Medine'ye giremeyeceksin. Peki girmek istersem? Öldürürüm. Sen neler söylediğini biliyor musun oğlum? Biliyorum ve son derece ciddiyim. Burada bekleyeceksin ve Peygamber Efendimiz izin vermedikçe şehre girmeyeceksin. Biraz sonra gelen peygamber efendimiz izin verdi. İbn-i Selül'ün önüne gerilen kılıç çekildi ve yol açılmış oldu. Medine'ye gireli henüz 24 saat dolmuş değildi. Fakat halk arasına yayılmaya çalışılan bir dedikodu vardı. ''Ayşe neden ordudan geri kalmıştı?'' Safan bir muattalla baş başa neler yapıldı?'' dersiniz. Yolda hiç kimsenin hatırından, hayalinden geçmeyen bu sorular bu defa halk arasında yayılır oldu. Bu sorular İbn-i Selül'ün kin dolu, düşmanlık dolu kalbinde imal ediliyor ve ortaya çıkıyordu. Etrafındaki münafıklar ona bu konuda yardımcı oldular. Sahi onlar ordudan uzakta kimselere görünmeme yolunu nasıl buldular?'' Önce münafıkların gebelediği bu sorular, daha sonra Müslümanlardan bir kısmına da geçme yolunu bulmuş, Nebi Ekrem Efendimiz bu meseleyi duyduğu zaman fena halde üzülmüşlerdi. Müzik Hz. Aişe sefer dönüşü birden hastalanmış, yatağa düşmüşlerdi. Annesi Ümmü Ruman gelmiş, Hasan'ın hizmetlerini görmek üzere yanında kalmaya başlamıştı. Fakat ortada bir gariplik vardı. Her zaman ve özellikle hastalandığında Resul-i Kibreye Efendimiz tarafından iltifat gördüğü halde bu defa kendisiyle ilgilenmez olmuştu. Fahri Alem Efendimiz içeri girdiğinde Ümmü Ruman'a ''Bu nasıl?'' diye soruyor, başka bir şey demiyorlardı. Sebebini anlamadığı bu ilgisizlik ona hastalık üzerine hastalık ilave etmişti. Bir gün... İzin verirsen annemin evinde kalmak istiyorum dedi. Teklif kabul edildi ve Hazreti Ayşe'nin tedavisi annesinin evinde devam etti. Bir gazadan dönüldüğünde yol boyunca olanlar ve yapılan muharebe tafsilatıyla anlatılırdı. Özellikle Hasan bin Sabit bunları dinler, daha sonra bu gazale ilgili şiirler söylerdi. Bu defa da öyle oldu. Fakat Hasan bu defa işin tadını kaçırdı. Hz. Ayşe ve Safvan hakkında dinlediklerini bir süzgeçten geçirme lüzumunu hissetmedi. Alt etmişsiniz, bir peygamberin hanımı böyle şey yapmaz, bu işte bir bit yeni olmalı demesini beceremedi. Safvan'ı hedef alan bir hicviye söyledi. Safvan'a yapılan bu hücum aynı zamanda Hazreti Ayşe'ye yapılmış demekti. Safan Peygamber Efendimiz'e ve ehlibeytine karşı gerçek bir sevgi ve hürmetle doluydu. Beni Mustalik seferinde de Hazreti Ayşe'yi yolda bulup getirme hizmetinin kendisine nasip olmasından dolayı ayrı bir huzur ve memnuniyet duymuş, Rabbine hamd ve şükürler etmişti. Peygamber ailesine böyle bir hizmette bulunmanın gönlünde meydana getirdiği duyguları dile getirecek bir lisanın bulunduğuna bile inanamazdı. Herkesin seve seve, iftiharla yapacağı bu hizmeti kendisine nasip eden Rabbine tekrar tekrar hamd ve şükürler arz etmeden başka ne yapabilirdi? Fakat bir gün, evet bir gün kulaklarının yanıp kavrulduğunu sandı. Elini şiddetle anlına vurdu. Parmaklarını dişleriyle geveledi. Sonra duyduğu sözleri ve şiiri bir daha bir daha dinledi. Beyninden vurulmuş gibiydi. İnsan peygamberin hanımına karşı böyle çirkin bir iş yapmak bir tarafa nasıl düşünebilirdi? Allah Teala'nın Yüce Kitabı'nda ''Peygamber müminlere kendilerinden daha evladır, hanımları da onların anneleridir.'' buyurması üzerinden fazla bir zaman bile geçmemişti. Gerçekten bu hicviye Hasan bir sabit ait öyle mi? Haberi veren adam evet anlamında gelen bir baş sallayışı ile yetindi. Ben peygamberin hanımı hakkında nasıl fenalık düşünebilirim? Allah'ım bu nasıl olur? Nasıl söylenir? Böyle dövünen safhan birden silkindi. Allah'ım şu Hasan'ı karşıma çıkart benim diyerek fırladı. Ne tarafa gideceğini bilmeden yürüyordu. Birden gözlerini fang taşı gibi açarak durdu. Sonra elindeki kılıcı sıkı sıkıya kavrayarak yürüdü. ''Al bunu benden ey Hasan. Muttalın oğlu Saffan'dan. Ben hiç bedildiğim zaman çayırlık yapamam. Fakat kılıç çalarım.'' Sokakları inleten bir feryat yükseldi. Hasan kanlar içinde yere yuvarlanırken sağdan soldan yetişenler Safvan'ı yakaladılar. İkinci defa vurmasına engel oldular. Hasan ölümden kurtulmuş, yaralı halde kaldırılmıştı. Safvan kurtulmak için zorluyor, öldüreceğim onu, dilini kopartacağım onun diyerek haykırıyordu.'' Hasan evine taşınırken Sabit bin Kays'ta Safvan'ı yakaladı, ellerini boynuna bağladı ve Hazreçlilerin mahallesine götürdü. Abdullah bin Revaha gördü onu. Nedir bu hal? Beğenir misin yaptığını? Hasan bin Sabit'i öldürüyordu yakaladım. Resulullah Efendimiz senin Safvan'ı yaptığını biliyor mu? Hayır. O halde cesareti gerektiren bir iş yaptığını bilesin. Senin olanlardan haberin yok anlaşılan... Döndüler ve Resulullah Efendimize geldiler. Durum anlatıldı. Hasan getirildi, tek gözükör olmuştu. Allah benim sebebimle kavmine hidayet verdikten sonra bu çirkin sözlerimi söyledi ney Hasan. Adam olana. Peygamberden gelen bu tekdir yetmeliydi. Daha sonra Efendimiz şöyle devam etti. Başına gelen bu beladan dolayı iyi olanı yap ey Hasan. Hasan bilmezlikle karıştığı bu edepsizliğe karşılık olarak çıkan gözünden davacı olmamak üzere oradan ayrıldı. Resulullah Efendimiz ise pek olmakla beraber Allah Teala'dan gelmesini beklediği bu açıklamaya göre hareket etmeyi uygun buluyordu. Hz. Ayşe hastalanalı 20 günü geçmişti. Henüz hakkında çıkartılan dedikodudan habersizdi. Az çok iyileşmişti. Bir gün ihtiyaç gidermek üzere Ümmü Müstah isimli bir hanımla beraberce şehir dışına doğru ilerlemeye başladılar. O günlerde evlere henüz helal yapılmış değildi. Bu gibi ihtiyaçları için özellikle şehir dışına çıkıyorlardı. Karanlıkta ilerlerken kadın eteğine bastı ve düşer gibi oldu. ''Hay Allah belanı versin senin Müstah'' diye inledi. Hz. Aişe bu sözlere bir mana veremedi, azarlar gibi. ''Sen neler söylediğini biliyor musun?'' Misah hem senin oğlun hem de Bedir Harbi'ne katılmış bir insan dedi. Kadın içini çekti. Sen bilmiyor musun olayları ey Ebu Bekrin kızı? Nedir olanlar? Ümmü Misah olanları bir bir anlattı sözlerini de. İşte benim oğlum Misah da bu kepazeliğe alet olanlardan biridir. Tökezleyince deyince söylediğim sözün sebebi budur diyerek bitirdi. Misah pek fakir bir adamdı akraba olması sebebiyle Hz. Ebu Bekir tarafından geçimi sağlanmaktaydı. Hem bu ailenin vergisiyle karnını doyurması hem de ortaya atılan bu iftirayı yayanların ön safında yer alıp sağda solda söz konusu etmesi çirkin bir hareketti. Bir peygamberin hanımına bu iftira nasıl yapılır? Hele bu evin pişirdiğini yiyen bu aileyi pek yakından tanıyan bir insan böyle çirkin bir harekete nasıl alet olurdu? Başkaları bir yana Misah gibi birinin bu işe karışması işi bir kat daha acı hale getirmekteydi. Artık bu evden Misah asla yardım göremeyecektir. Vallahi ona bu aileden yardım yapılmayacaktır. Bu sözleri yemin ede ede söyleyen Hazreti Ebu Bekir'di. Bir aya yakın zamandır bu ailenin cehennem hayatı yaşamasına sebep olan bu hadise karşısında mertçe başını kaldırıp ''Hayır, bin kere hayır, Ayşe tanıyorum.'' O böyle şey yapamaz diyeceklerden biri de misahken. o aleve yongayla koşmuş, münafıkların yaptığı yangını körüklemeye çıkmıştı. Hz. Ayşe aldığı haberle perişan oldu. Hastalık daha fazlasıyla dönmüş, omuzları çöküvermişti. Tekrar yatağa düşmüştü. Devamlı gözyaşı döküyordu. Daha sonra hatıralarını anlatan Hazreti Ayşe'nin, ''Bu ağıt ciğerlerimi parçalayacak zannediyorum.'' dediği biliniyor. ''Anacığım, Allah seni bağışlasın. İnsanlar bunları konuşabildiler öyle mi?'' Ümmü Ruman üzüntü dolu bir sesle cevap verdi. ''Kendini hoş tut kızım. Hiç şüphen olmasın. Kocası tarafından sevilen güzel bir kadının kumaları varsa böyle şeyler de olur. İnsanlar dillerine geleni söylerler.'' Aydınlığa Doğru programımızın 133. bölümünü dinlediniz.